Radyomuz yayın görevlisi Suat Gülminat arkadaşımla birlikte iyi bir gün diliyorum. Programımızın amacına ulaşmasını ve katkı sağlamasını diliyorum. Bugünkü programımızda alışık olduğu üzere bir de sonraki ayın Mayıs 2012'nin sosyal güvenlik ve mali takvimi üzerinde bilgi vereceğiz. Ağırlıklı konumuz 1 Şubat 2012'de yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türk Eczacılar Birliği arasında yapılan sözleşme gereği eczane hizmet bedelini işleyeceğiz. Eczane hizmet bedeli ile birlikte ilaç ve muayene katılım paylarının muhasebe kayıtları, vergi kanunları karşısındaki durumu fatura ve belge düzeni hakkında bilgi vereceğiz. Konuyla ilgili olarak odamız web sayfasında eczane hizmet bedeli İlaç ve muayene katılım payları ile ilgili sürkümüz son derece ilgi gördü. Yaklaşık 5000 okun 5000'e yakın bir okunma sayı, sayıç ile okunma sayısı ile ilgi gördü. Bu programımızda yoğun ilgi karşısında bu konuyu ayrıntılı olarak işlemek istedik. Dolayısıyla eczane hizmet bedeli nedir? İlaç katılım payı nedir? muayene katılım payı nedir? Bunların belge ve kayıt düzenleri üzerinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Şimdi <gülüyor> Nisanla ilgili bilgilere verelim. Yarın katma değer vergisi e, uzatıldığı için katma sirkülerle Maliye Bakanlığı Gelir Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu sirkülerle uzatıldı süresi ve yine 2011 kurumlar vergisi beyannamesinin beyan süresi cuma gününe ...uzatıldı sirküler ile. Bu bilgiyi verdikten sonra da... ...ay sonunda... ...yani 30 Nisan... ...2012... ...BABS formlarının... ...yani Mart dönemine ait... ...BABS formlarının... ...verilmesinin son günü olduğunu da... ...bildirmek isteriz. Şimdi Mayıs 2012... ...Mali ve Sosyal Güvenlik Takvimine... ...baktığımız zaman... ...14 Mayıs 2012... 2012 birinci dönem geçici vergi beyanının yapılması ile ilgili son tarih 17 Mayıs 2012. 2012 birinci dönem yani Ocak-Mart dönemi geçici vergi beyanları ile ilgili ödemelerinin yapılması 23 Mayıs 2012 Nisan sosyal güvenlik kurumu bildirimlerinin verilmesi ve yine Nisan ayına ait aylık muhtasar beyanlarının verilmesi yine Ocak, Şubat, Mart 3 e, aylık dönemde beyan edilen muhtasar beyanlamenin verilmesi. 24 Mayıs 2012 Nisan katma dervergisi beyanlamasının verilmesi. 26 Mayıs bunların ödeme günüydü. Bildiğiniz üzere cumartesi gününe geliyor. Bu nedenle 28 Mayıs 2012 Nisan katma dervergisi ve muhtasar ödemelerinin yapılması. Nisan KDV ile Nisan muhtasar. Ve yine 3 aylık muhtasar olan Ocak, Şubat, Mart dönemine ait 3 aylık muhtasarın ödemelerinin yapılmasıyla ilgili son gün olduğunu belirtmek isteriz. 31 Mayıs 2012 Nisan Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait prim ödemelerinin ödenmesi yine 2011 yılına ait vergi lavalarının elektronik ortamda alınmasının son günüdür. Bunu da belirtmiş olalım ve yine... Nisan dönemine ait yani 2012 Nisan dönemine ait B.A.B.S. formlarının verilmesinin son günü <gülüyor> olduğunu belirtmek isteriz. <gülüyor> Başlangıçta duyurusunu yaptığımız ve odamız web sayfasında da Eczacı dostlarımızın ve muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten Eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik meslek işlemlerini yürüten mali müşavir dostlarımızın son derece ilgisini çeken hatta forum sayfalarında da tartışmaya konu olan eczane hizmet bedeli ve ilaç ve muayene katılım paylarının belge düzeni ve muhasebe kayıtları üzerinde bilgi verelim. Bununla geçmeden önce entelektüel anlamda birçok şey söylenilebilir. İlaçla ilgili eczanelerle ilgili çok şey söylenilebilir. Ama kısaca Sümer tabletlerinde, Mısır papürüslerinde, Çin, Hint, Arap yazmalarında ilaçla ilgili geniş bilgiler yer almaktadır. İnsanlık tarihiyle birlikte ilaç vardır. Eczaneler ise Anadolu'da ilk eczaneler Selçuklu döneminde kurulan hastanelerde açılmıştır. İlk özel eczane dediğimiz özel eczaneler ülkemizde 18. yüzyılın ortalarına da yer bulur. Bunlar genellikle yabancı uyruklu eczacılar tarafından açılmış eczanelerdir. 1854 Kırım Savaşı ve sonrasında Avrupa devleti orduları ile İstanbul'a gelen yabancı hekim ve eczacıların etkisiyle eczacıların sayısının arttığı gözlemlenmektedir. Ülkemizde 6197 sayılı kanunla bağlı eczacılık faaliyetleri yürütülür. İstanbul'da yaklaşık 24.000 eczane bugünkü konumuzun içinde yaşayan eczanelerdir. Yine ülke genelinde ise 24.000 yaklaşık eczane bu konuyu e, konuyunun sahibidir. Konuyu ilgilendirir. Yani kısaca şöyle söylersek 24.000 eczaneyi ilgilendiren e, konu yine keza bunların muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten Ciddi sayıda da muhasebe müşavirlik e, meslek mensuplarını ilgilendirir. Bir şey daha söyleyelim. Bu e, internet ortamında, forumda tartışıldığı için odamız adına sevinçle bunu söyleyebiliriz. Konuyla ilgili ilk yayın yapan e, muhasebe kayıtları üzerinde hesap ile beraber ne şekilde olacağını, beğenlemen ne şekilde yapılacağı da İstanbul Eczacı Odası'nın web sayfasından duyurulmuş olmanın da Bu işte karınca kararınca katkımızın olmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. Eczane hizmet bedeli 1 Şubat 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sosyal güvenlik kurumu ile Türk Eczacılar Birliği üyesi serbest eczacıların <gülüyor> ilaç teminine ilişkin protokolün 3. ile 4. maddesiyle. ile Şöyle bir ifade yer alır. Eczacıya reçete başına 25 kuruş hizmet bedeli ödenir. Bu bedel 1 Mart 2012 tarihinden itibaren ödenir. Geri eczanelere, sosyal güvenlik kurumuna düzenleyecekleri faturalarda eczane hizmet bedeli altında da bir bedel ödenmeye başlanmıştır. Eczane hizmet bedelinin önce... Ee, muhasebe kaydı nasıl olmalıdır? Bu hizmet bedeli kamunun mali yardımı yani bir çeşit sübvansiyonudur. Ne demektir bu? Kamu eczacıya şunu diyor. Vatandaşla kamu arasında, vatandaşın sağlık hizmetinin görülmesinde bir hizmet ilacın vatandaşa ulaştırılmasında doğru ulaştırılmasında bir hizmet ve ben bunun için kamu olarak bir sübansiyon yapıyorum. Bu süvansiyon nedir? Reçete başına 25 kuruş. Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde bununla ilgili hesap belirtilmiştir. Çok fazla ayrıntıya girmeden işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için çeşitli gerekçelerle oluşan bunu gidermek için Sermaye katkısı niteliğinde olmayan mali yardımlar ve devletin bazı katkıları vesaire vesaire vesaire bu hesapta tab tabir edilir. Bize göre <gülüyor> vergilendirme açısından bunun e, 602 ya da 649 nolu hesapta takip edilmesinin çok bir önemi yoktur. Vergilendirme açısından hiçbir farkı yoktur. Ama teknik olarak bir sübvansiyon olduğu için 602 olduğu hesapta belirtilmesi gerekir. Ve hesaplanan KDV'si de aynı şekilde 391 hesaplanan yani ilave edilen KDV satırına belirtilmesi gerekir. En önemli burada dikkat edilmesi gereken husus 600 yurt içi satışlar hesabında eczanelerin ciroları yıl sonunda ciro üzerinden sosyal güvenlik kurumuna düzenleyecekleri faturalarda... Ciro üzerinden bir iskonto yapıldığı için bu tutarın ciroya dahil edilmemesi bu anlamdaki eczanenin iskonto tutarının da bir üst orana çıkmasında ya da cironun artmasına katkı olacağı göstereceği için eczane açısından e, e, ciddi bir kayıp oluşur. Dolayısıyla ciro değildir ciro olmadığı için yani ilaç satışıyla ilgili bir e, unsur olmadığı için... 600'lü hesapların içerisinde kayıt olmaması gerekir. Onun dışında 602 ya da 649'un içerisinde olması vergilendirme açısından herhangi bir kayba sebebiyet vermez. <gülüyor> Kısa bir aradan sonra radyo havanda z raporunda kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili dostlar. İkinci bölümde muayene katılım payı ve ilaç katılım payını işleyeceğiz. Kısa bir ara. Radyo avanda z raporu devam edecek sevgili dostlar. Sevgili eczacı dostlar, eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini nüsten serbest muhasebeci mali müşavir arkadaşlarımız, radyo havanda Z raporunda bu bölümde muayene katılım payı ve ilaç katılım payı üzerinde duracağız. Özellikle eczane hizmet bedeli ile ilgili sürkümüzde muayene katılım payı ve ilaç katılım payını belirttik. Hatta bunlarla ilgili olarak e, önerilerimizle dile getirdik. Bir kere sondan böyle sohbet havasında konuyu irdiremeye çalışalım. Bir kere muayene katılım payıyla ilgili olarak herhangi bir belge düzenlenmek zorunda değiliz. Önce bunu bilelim. Yani eczacılar muayene katılım payı altında tahsis etmiş oldukları e, tutarla ilgili herhangi bir belge tefsik etmeyeceklerdir, düzenlemeyeceklerdir. Bununla ilgili 40 nolu Şubat 2009'da çıkan Maliye Bakanlığı 40 nolu vergi usul kanunu sirkülerinde ayrıntılı açıklama yapılmıştır. Burada tartışılan yani tartışmaya açık olan konu ya da yazıcı dostlarımızın onların muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensubu arkadaşların tartıştığı konu bu tutarın kredi kartı ile tahsil edilmesi durumunda ne olacaktır? Bilindiği üzere katma değer vergisi beyannamesinde kredi kartıyla yapılan tahsilatlarla ilgili olarak 6. tabloda kredi kartıyla yapılan tahsilatla ilgili yani kredi kartıyla yapılan tahsilatla ilgili bir bedelin yazılacağı satır vardı. Dolayısıyla muayene katılım payının kredi kartı ile tahsil edilmesi durumunda bu satıra yazılan yazılacak mı? Evet yazılacak. Bu sirkülerde de vergi 140 nolu vergi usul kanunu sirkülerinde açık açık olarak belirtildi. Biz dostlarımıza şunu önermiştik. Gelecekte soru sorulduğunda izah nedeni olarak kullanılabilmesi için böyle bir tutarların e, postan çıkan kredi kartı sriplerinin arkasında muayene katılım payı ya da Bununla ilgili olarak reçete ilişkilendirilmesi yapılmışsa olur: reçetenin muayene katılım payı şeklinde yazılması izah nedeni olarak kullanılmasında katkı sağlayacaktır. Bunu özellikle ve özellikle iki cümleyle şöyle özetleyebiliriz. Muayene katılım payları için eczane işletmelerinin herhangi bir belge tahsil etmesi söz konusu değildir. Muayene katılım payı bir tahsilattır. Yani 100 lira sosyal güvenlik kurumuna fatura edilmişse muayene katılım payları ezacı tarafından tahsil edilirse 1 lira, sosyal güvenlik kurumu ezdacıya 100-1.99 lira ödeyecektir. Yani sosyal güvenlik kurumuna fatura edilen 100 liranın 1 lirasının muayene katılım payı adı altında, Nihayet tüketiciden yani hastadan alınması 99 liranın sosyal güvenlik kurumundan tahsili. Dolayısıyla 99 artı 1 100 liralık fatura bedeli böylece kapatılmış olacaktır. Biz eczacı dostlarımızın muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensubu arkadaşlarımıza önerimiz sosyal güvenlik kurumuna tanzim edilen her faturanın bir muavin hesap yani her faturanın bir cari hesap olarak düzenlenmesi takip için kolaylık sağlar diye düşünüyoruz. Bu nedenle <gülüyor> bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen her faturayı bir cari hesap olarak düşünmeleri örneğin 120 alıcılar 120'nin altında Sosyal Güvenlik Kurumu Bir ana hesap her fatura onun altında bir muavin hesap bir cari hesap olarak fatura bedeli olarak yazılırsa fatura fatura ana sosyal güvenlik kurumundan alacağın tahsili mümkün olur <gülüyor> diye düşünürüz. İlaç katılım payına gelince ilaç eczane işletmelerinde hastaladan ilaç katılım payı olarak tahsil edilen bedeller vardır. Bu işlem. Hastaya teslim edilen ilaç bedelinin bir kısmının hastadan dikkat edin hastaya teslimi yapılan ilaç bedelinin bir kısmının hastadan bir kısmının sosyal güvenlik kurumundan tahsil edilmiş edilmesidir. Örnek: ilacın hastaya tesliminde ilacın bir kısmı hastadan tahsil edilince fatura eden reçide bedelleri üzerinde bu gösterilir örneklemek gerekirse 100 lira, 100 TL'lik bir ilaç teslimi hastaya yapılmış ve bu işlem karşılığında hastadan 10 Türk lirası ilaç katılım payı tahsil edilmiş olsun. Bu işlem karşılığında hastaya 10 Türk liralık yazar kasa fişinin düzenlenmesi, verilmesi gerekir ve bu zorunludur. Biz burada arkadaşlarımıza, dostlarımıza şunu öneriyoruz. Diyoruz ki örneğin ilaç %8 KDV bilindiği üzere reçete karşılığında hastanın alınan ilaç katılım payı da yine %8 KDV'ye tabi. Yaygın uygulama yaygın uygulama buraya dikkat edelim. ilaç katma değer vergisi oranı ile Hasta katılım payı oranının aynı olduğu olduğu için ilaç diye fiş veriliyor yazar kasa fişi veyahut yazar kasa fişinde ilaç için kullanılan tuş bunun içinde kullanılıyor. Biz bunu şu anlamda dikkat çekmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki kısaca bir ilaç katılım payı için fiş düzenlenecek mi? Belge düzenlenecek mi? Evet belge düzenlenecek. Fakat bundan sonra şunu diyoruz. Bu belge yüzde sekiz katman değer vergisi içeren ilaç satış fişi verildiği için ilaç tuşu olmamalı. Gerekçe şu ayrı bir ilaç satışı değildir bu. Niçin? Bir ilaç satmışsınızdır. Bu ilacın yüz liralık ilacın on lirasını Bay Ahmet'ten 90 lirasını Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan tahsil edeceksiniz. Sattığınız ilaç birdir. Tekrar bir fiş verir iseniz sanki farklı bir ilaç satışı olur ki stok dengesizliğini doğurur. Onun için bizim ezacı dostlarımıza ve onların muhasebe müşavirlik işlemlerini yürüten meslek mensubu arkadaşlarımıza önerimiz şudur. İlaç katılım payı olarak Ayrı bir tuş %8 KDV'li olmak üzere kodlayın ve buradan ilaç katılım payı şeklinde fiş çıksın ya da çıkan yazar kasa fişinde ilaç katılım payı yazılmış olsun. Örneğimizi 100 ekli ilaç reçetesi dediğimiz zaman ilaç katkı payı 10 lira. 90 lira Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edilen tutar. İskonto ve benzerlerini dikkate almadan konuşuyoruz. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumu'na alacağımız 90 liradır. 90 liranın %8 katma değer vergisi üzerinden hesap edersek yurt içi satışlar hesabı yani yurt içi satış 83 lira 33 kuruş hesaplanan KDV 6.67 kuruştur. Burada nokta nokta nokta fatura ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na satışımız 10 liranın ilaç katılım payının hastadan alınması durumunda ise dikkat edin aynı satış işlemi yani yurt içi satışlar 9.26 391 hesaplanan KDV 0.74 kasa hesabı 10 lira burada dikkat edilmesi en önemli kısım bu satılan ticari mallar maliyetine aktarılacak tutar ikinci işlem aynı ilacın parçasıdır. Yani ilacın parçalanıp satılamayacağına göre birincisi ana unsurunun satışı ikincisi de danasını diyelim diye satış işlemidir. Ama satılan ticari mallar maliyetine giden stoktan düşeceğimiz ilaç örneğin Kodiovan olduğunu varsayalım. 153 ticari mallar hesabında kodyovan vardı. Bir tane kodyovan satıldı. Bu bir tane Kodiovan'ın bir kısmı hastadan ilaç katkı payı bir kısmı sosyal güvenlik kurumundan tahsil edildi. Öyle ise ticari mallar stoğundan bir tane kod çıkacak. Satılan ticari mallar maliyetine aynı şekilde kayıt yapılacak. Bizim bunu önermemizin nedeni ayrı bir tuş olarak önermemizin nedeni ayrı bir satış işlemi gibi düşünülebilir. %8 yazar kasa fişinden yani ilaçla aynı fişten düzenlenirse bu da Kayıt, stok, maliyet ve karlılık işlemlerinde hata yapılmasına sebebiyet verir diye düşünüyoruz sevgili dostlar. Kısaca bu bölümdeki eczane katılım, eczane hizmet bedeli, ilaç katılım payı, muayene katılım payını üç cümlele tekrarlarsak, ilaç katkı payı için belge düzenlenmesi zorunludur. Ama muayene katılım payı için herhangi bir belge düzenlenmeyecektir. Bu nettir. Şubat 2009'da 40 nolu vergi usul kanunu genel süreklerinde belirtilmiştir. Eczane hizmet bedeli ise yine katma değer vergisine ne, tabidir. %18 genel beyandır. Yani ilaç beyanı değildir. Ve bu da fatura üzerinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeneceği için fatura karşılığı Sosyal Güvenlik Kurumu'na fatura edil, edilmelidir. Sevgili dostlar, Radyo Havan'da bir izle raporunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben ve radyomuz yayın görevlisi Suat Gülbinat arkadaşımla birlikte hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Hazırlayan ve sunan Odamız Mali Danışmanı, Öğretim Görevlisi Yeminli Mali Müşavir İsmail Hakkı Güneş